Dimdik ayakta putlar Ey yüce peygamberim Ey canların cananı Gör ki devri cehalet yine sardı cihanı Terk etti aklı selim dünya denen viranı Ne Lut kavmi yok oldu Ne Medyen ne semutlar, Sanki hepsi yaşıyor Dimdik ayakta putlar Ekranları doldurdu kan, kin, nefret, cinsiyet Çağdaşlıkta şart oldu sapıklarla hünsiyet Artık ayıplanıyor edep, haya, haysiyet Ölmedi ebreheler, firavunlar, nemrutlar Binlerce yıldan beri dimdik ayakta putlar Nice alim türedi beşerin yüz karası, Bin parçaya böldüler bıraktığın mirası, Dillerinde İslam'a çağ dışı iftirası, Alkışlarla kalkıyor bugün artık tabutlar, Ölüme baş kaldırmış dimdik ayakta putlar, Kalmadı merhameti kardeşin kardeşine, Hak, adalet gelmiyor zorbaların işine, Gör ki düştü ümmetin yine batıl peşine, Türbelerde adaklar, paçavralar, çaputlar, Dalalet kol geziyor, dimdik ayakta putlar,